Bilâhi min al-shaytanir rajim. Bismillâhi Ve salât ve sallam ala Rasûlillâh. Ve sallallahu taâlâ alaihi was-selâm ve bâdû. İbadetler namaz gibi, oruç gibi, doğrudan maksud olmak, aptes ve boy aptesi gibi maksuda vesile olmak şekliyle ikiye ayrılır. Musallif Rahimehullah buraya kadar olan bölümde maksuda vesile olan ibadetlerden bahsetmiş. Taharet başlığı altında bu konuları irdelemişti. Bugün de nasip olursa maksut olan ibadetlerin ilki olan namaz meselesini ele alacağız. Ee, namazın vakitlerinden ki beş vakit namaz olarak önce sabah namazı, daha sonra öğle namazı ve sırasıyla diğer namazların, İlk ve son vakitleri nelerdir? Bu konulara temas edilecek. Bunlar bittikten sonra da bu vakitler içinde istihbab dediğimiz müstahap olan vakitler nelerdir? Hangi vakitlerde hangi namazı kılmak müstahap? Bu vakitlerin hangisine bırakmak mekruhtur? Bu konulara inşallah temas edecektir. Namaz Türkçemize Farsçadan geçen bir kelimedir ki Farsçada namaz şeklinde telaffuz edilmiş. Arapçadaki karşılığı ise salattır. Salatın sözlükteki anlamına baktığımız zaman dua anlamına gelmekte. Ama dini literatürde ise tekbir ile başlayan, selam ile biten, hususu bir takım fiillerden ibaret olan eylemin tamamına namaz denmektedir. Namaz ibadetinin tarihine baktığımızda hicretten bir buçuk yıl önce İsra gecesi farz olmuş her bir Müslümanın kılmakla mükellef olduğu bir ibadet ki hatta e, imandan sonra kişinin ilk sual edileceği bir ibadettir. Bu denli önemli olmasının e, tabi birçok etkeni vardır. E, ahirette kişi kabir alemine girdiğinde vefat ettiğinde imandan sonra kendisine ilk sual edilecek sorunun namazı olduğunu Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bildirmiş ve namazdan geçen diğer sorularında daha basit bir şekilde cevap vereceği ama namaz konusunda Allah muhafaza sınıfta kalan kimsenin ise diğer meselelerde ise sınıfta kalacağını ve daha çetin olacağını Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam farklı hadis-i şeriflerle vurgulamış ifade etmiştir. Hatta bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan yine rivayet edilen çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namaz emredin, namazın önemini onlara aktarın, anlatın ve namaz konusunda gevşeklik yapılmamasının gerekliliğini hazmedercesine onlara ifade edin ve 10 yaşına geldiklerinde de hala daha namaz kılmıyorlarsa bu konuda belli manada müeyyyideler uygulayın. Tabii bu müeyyyide ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın odun ile değil ama elle hafif bir şekilde dövün ifadesi vardır. E, ulema bu konuyu irdelerken burada dövmekten kast edilen çocuğun canını acıtmak değil, namaza karşı ebeveynin tepkisini ona göstermek, ve namaz bir Müslüman'ın hayatında olmazsa olmaz olan bir işlem olduğunu çocuk yaştayken onun belliğine kazımak içindir. Bu ıı, yerine göre mükafatlandırma, yerine göre çocuğun anlayacağı bir dil ile cezalandırma şeklinde namaza karşı bir düşkünlüğün hasıl olması ve buluğu erdiğinde ise namaz diye bir problemin olmaması. Tabi toplum bu şekilde namaz noktasında dikkat edecek olursa günümüzde olduğu gibi bey namazları çok olduğunu elbette görmeyeceğiz ki Rabbim çoluk çocuğumuza da bu noktada şuur ihsan Tabi önce ebeveylerine şuur ihsan ki bu şuuru onlara aktaracak olan şüphesiz ana babalardır. Namazın terk edilme meselesine baktığımızda eğer kişi tembelliğinden dolayı namazı terk ederse yani namazın farz olduğunu kabul ediyor ama bununla beraber tembellik göstererek namazı kılmıyorsa bu insan kafir olmaz. Çünkü ehli Sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. İman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır. Dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Ee, helali helal kabul etmek, harama haram kabul etmek, Allahu Azimüşşan'ın farz kıldıklarını farz olarak kabul etmektir. Tabi bu tafsili olabilir, icmali olabilir. Eğer bir insan ehli ilim ise neye nasıl inanması gerektiğini biliyorsa bunları feri olarak her bir meselede itikadını bu şekilde inanmalı. Ee, ama icmali olarak da e, ben tafsilatı bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah bana neyi emrediyorsa bilmesem de ben hepsini kabul ediyorum şeklinde bir itikada kişi sahipse bu insan da iman sahibidir. Ancak bunun amele yansıması ise ki ibadetler, bu ibadetleri yerine getirirse kişi elbette Allah'a karşı itaatkar olmuş olur. Ama yerine getirmemesi durumunda ise asi olmuş, günahkar olmuş olur. Ama asi olmakla beraber bu insan kafir oldu denmez. Hatta İmam Rabbani ruhu bir mektubunda, uzun bir mektubunda ehli sünnet akidesini anlattığı uzun bir mektupta amelin imandan bir cüz olmadığını anlatabilmek adına e, galiz bir örnek veriyor. Diyor ki bir insan düşünelim ki affedersiniz annesiyle zina yapmış olsa. Babasını katletmiş olsa. Babasının kafatasıyla şarap içecek olsa yani yapılabilecek her türlü fuhşiyatı ve kötülüğü yapsa ama bütün bunları yaparken bu işlemlerin günah olduğunu kabullenerek yapsa bu insan çok büyük bir cinayet işlemiştir. Çok büyük bir vebal altındadır, mülahaza edilmeyecek derecede bir vebal altındadır ama netice itibariyle bu insan kafirdir diyemeyiz. Çünkü iman farklı şey, amel farklı şeydir. Dolayısıyla namaz kılmayan bir insan için de aynı şey geçerlidir. Bu insana kafirdir ifadesi kullanılmaz ama namazın farziyetini kabul etmiyorsa o başka. Şöyle söyleyelim bir insan faizin haram olduğunu kabul ediyor ama bununla beraber faiz yiyorsa veya faiz iştigalinde bulunuyor ise bu insan fasıktır, kafir değildir. Ama diğer bir taraftan kişi faizin haram olduğunu kabul etmiyorsa ekonomi faizsiz olmaz. Her ne kadar Allah yasak etmişse de günümüzde bu yasaklılık işlemez şeklinde itikadı anlamda bunu red ediyorsa bu insan velev ki faizle iştigal etmese de iman dairesinden çıkmış olur. Çünkü itikat noktasında şüpheye asla mahal yoktur. Amel noktasında ise gevşeklilik Kişinin e, nefsine uyması, şeytana uyması ve bu bağlamda ibadetlerini yerine getirmemesi, getirememesi, emirlere karşı itaatkar olmaması. Ama bunun günahkar olması hasebiyle bağdaştırılacaktır. Küfrüyle hüküm verilmeyecektir. Şüphesiz namaz ibadeti bu denli önemli olmakla beraber bunu terk eden kimsenin hem uhrevi hem dünyevi bir takım cezaları vardır. Ahirete talük eden cezalar şüphesiz büyük cezalardır. Dünyevi olarak da baktığımızda devlet otoritesi olarak tabi bu birey olarak değil. Yani İslami bir devlet olsa bir otorite olsa ve bir Müslüman namazını kılmıyor ise bu durumda ona bazı müeyyideler uygulanır. Hanefi mezhebine göre bu kimsenin hapsedilmesi, namazı kılmamasına sebebiyetin ne olduğu sorgulanması ve bu şekilde namazı kılıncaya kadar da ona belli müeyyidelerin uygulanması. Tabii bu otorite olarak, devlet sistemi olarak, birey olarak değil. Ee, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik ve Ahmet Hanbel'e göre ise e, bu kimsenin e, yine namaz kılması noktasında mürtette olduğu gibi hapsedilmesi, bu zaman zarfında da kılmamasında yine devlet otoritesi ile ölüm cezasına çarptırılması. Ancak bu kafir olduğu için değil özellikle Şafii ve Maliki mezhebine göre zecir olsun diye yani bir insan böyle bir sonucu olduğunu bile bile namazı terk etmesi düşünülemeyeceği için insanların bu noktada ibadete karşı bir yönelmesi. Tabi bunu şu anda duyduğumuzda bize biraz afaki gelebilir, zor gelebilir. Bu nasıl bir işlem yani insan ibadetini ister yapar ister yapmaz şeklinde bir düşünceye sahip olabiliriz. Bir insanın dine girip girmemen noktasında evet serbesttir. Serbesttir derken bu manada bir zorlama yoktur. Ama bir insan Müslümansa ben Müslümanım diyorsa o zaman İslami yaşamakla mükelleftir. Bu noktada dinde zorlama bu kişi hakkında değil dine girmeyle alakalıdır. Din içinde olan Müslüman için dinde zorlama diye bir şey yok. Bu kişi elbette ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir. Bunu yapacaktır ama tabi bunu da Birey olarak birilerinin zorlaması değil bir otoritenin devlet otoritesi olarak bunun uygulanması. Tabi günümüzde böyle bir sistem olmadığı için e, bunlardan bahsetmemizin de e, sadece namazın ne kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz için e, ifade etmiş olduk. Nasip olursa ilk bölüm sabah namazının vaktinden başlayacak ve diğer namaz vakitlerine de bu şekilde beyan edecek. Niye ilk önce sabah namazı? Ee, i̇nsanoğlunun ilk kıldığı namaz sabah namazı olduğu ve günde beş vakit namazın ilkinin sabah namazı olmasından dolayı e, Musannif sabah namazını takdim etmiş. E, bir de sabah namazının giriş ve çıkış vakitlerinde ulema arasında bir ihtilaf da yoktur. Yani ne zaman bu vakit başlıyor ve ne zaman nihayete eriyor? Bu noktada ulema arasında ihtilaf da olmadığı için sabah namazını takdim etmiştir ve demiştir ki evvelu vaktil fecr sabah namazının ilk vakti iza talaa el fecr sani fecr sani diye ifade ettiğimiz veya fecr-i sadık diye tabir ettiğimiz e, günümüzde takvimlerde imsak diye anılan vaktin doğmasıyladır. Ki nedir bu fecr-i sadık? Usanif kendisi beyan ediyor ve huwa albayat fil ufuk. Ufukta enlemesine yayılmış olan beyaz bir çizgi. Bir de fecir kazif vardır. Bu da ufukta uzunlamasına olan bir çizgi. Ancak bu çizgi yani bir aydınlık daha sonradan kurt kuyruğu şeklinde ifade ediliyor kitaplarımızda daha sonradan yerini karanlığa bırakıyor. Bu fecir fecir kaziptir. Fecr-i Kazib üzerine hiçbir hüküm bina edilmemektedir. Ancak bundan sonra ufukta baktığımızda enlemesine gözüken beyaz bir çizginin, beyaz bir ışığın zuhur etmesi ise imsak diye andığımız bir vakittir. Bu vakit üzerine birçok e, fukih hükümler tereddüp eder. Sabah namazının vakti başlar. Yaslı namazının vakti bu vakitte biter. Oruca başlama saati bu zamandır. Bunun gibi daha birçok hükümler de bunun üzerine bina edilecektir. Ve ahiru vaktiha, peki sabah namazının son vakti nedir? Malem tatlu eşşems, güneş doğmadan biraz önceki vakittir. Yani fecrin doğumu, imsan kesmesi, güneşin doğmasına kadar olan vakit. Ama güneş doğduğu an sabah namazının vakti bitmiştir. Bu zaman zarfında kişi namazı kılacak olursa bu kılma eylemine eda denir. Bu vakit çıktıktan sonra namazı kılacak olursa bu namaza eda değil kaza denecektir ve evveli vakti zuhur tabi e, ileride bahsedeceğiz sabah namazı bu kadar uzun bir vakit yani fecir dediğimiz fecr-i sadık dediğimiz imsak kesimiyle ee, güneşin doğacağı vakit arası doğmasından biraz önceki vakit arası bu zaman zarfında evvelde mi ortada mı sonra mı ne zaman kılmak faziletlidir bu noktada mezheplerde farklı görüşler olmakla beraber hanefi mezhebine göre son vaktinde olacağını ileride detaylı bir şekilde konuşacağız Bu evvel vakti zuhur gelelim öğle namazına öğle namazının ilk vakti ise izazalet şems, güneş zail olduğu zaman yani zeval vakti diye tabir ettiğimiz göğün tam tepe noktasında duran güneşin durduğu yerden batıya doğru seyrettiği an. Seyrettiği an öğle namazının vaktinin girdiği andır. Burada herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Ancak burada şunu ifade edelim. Sabah namazının vaktinin çıktığı zaman ile öğle namazının vaktinin girdiği zaman mühmel olan bir vakittir. Yani vakitsiz olan herhangi bir namazın vakti olmayan bir vakittir. Dolayısıyla şöyle sualle çok karşılaşabiliyoruz. Güneş doğduktan sonra sabah namazını kıldığımız zaman bu bir eda mıdır, kaza mıdır? Çünkü insanlar düşünüyor ki bu vakit öğle vakti değil. Daha henüz öğle vakti girmemiştir. Her ne kadar sabah namazının vakti güneş doğana kadar dense de başka bir vakit girmemiştir. O zaman bu vakit herhalde kaza değil edadır şeklinde algılanıyor. Oysa bu yanlıştır. Sabah namazının vakti burada da ifade edildiği üzere Fec Fecr-i Sadık'tan yani imsak vaktinden güneş batmasın, güneşin doğmasına kadar olan vakit dilimidir. Bu zaman zarfında kılınması edadır. Güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti artık kaçmıştır. Sabah namazının vakti çıkmış ama herhangi bir namaz vakti girmemiştir. Bu önemli değil. Netice itibariyle sabah namazını bu vakitte kılmayan kimse namazı kazaya bırakmış demektir. Şu kadar var ki diğer bir vakitte kazası kılınan sabah namazında öğle namazında yani bir namaz vaktinde kaza edilmesiyle namaz vakti olmayan bir vakitte kaza edilme arasında bir fark vardır. O da nedir? Sünnetiyle beraber kaza edilmesi. Örneğin kişi sabah vaktinde sabahın sünnetini kılmamış, aynı şekilde farzını da kılmamışsa veya kılamamışsa öyle diyelim. Çünkü Müslüman'a uygun olan onun hakkında hüsnü zanda bulunmak bir insan bilerek kasıtlı olarak namazı terk etmez düşüncesinde olmamız gerekir. Bir şekilde namazı kılamamışsa ve güneş doğmuşsa kerat vakti çıktıktan sonra ki bu kerat vakitleri nelerdir bunlardan da ileride bahsedeceğiz. Sabah namazının kazasını yapacak ama sünnetiyle beraber kazasını yapacak. Peki bu zaman zarfında yani öğle vaktine kadar da kazasını yapamamışsa bu kişi bu takdirde artık sabah namazının sadece farzının kazasını yapacak. Sünnetini değil. Bu demiş olduğumuz mühmel vakit ile diğer vakitler arasında böyle bir fark vardır. Kaza noktasında farzla beraber sünnetin kaza edilmesi ama öğle vakti girdikten sonra artık sünnet değil sadece farzın kazası vardır. Evet öğle namazın ilk vakti dedik güneşin tam tepe noktadan aşağı doğru yani batıya doğru meylettiği anda başlıyor buna zeval vakti deniyor. Ama ve ahiru vakti ya son vakti ise indi bir Hanife rahimullah İmam-ı Azam Ebu Hanife ki Allah ona rahmet eylesin. Ona göre şey fe-i zeval fe diye tabir ettiğimiz güneşin tam zirve noktasındaki gölgenin haricinde her bir gölge iki misil oluncaya kadar devam eder. İki misil olduğunda ise artık öğle namazının vakti çıkmış olacaktır. Öğle namazının vaktinin girmesi mezhep imamlar arasında tartışılan mevzu değil ancak öğle namazının vaktinin çıkması diğer bir ifadeyle ikindi namazının vaktinin gireceği zaman konusunda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile i̇mam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah arasında görüş farklılığı vardır. Burada da ifade edildiği üzere Ebu Hanife'ye göre bu vakit biraz daha uzundur. İmam-ı ve i̇mam Muhammed'e göre ise bu vakit biraz daha kısadır. Ve bu vaktin ölçüsü ise gölgeyle anlaşılacaktır. Peki nasıl anlayacağız bunu? Önce feiz Zeval'i tespit etmemiz gerekir. feiz Zeval demek e, uzun bir çubuk dik bir şekilde düz bir alana dikildiğinde bunun bir gölgesi olacaktır. Bu gölgenin Kısalması vardır. Önce kısalır sonra uzar. Güneşin hareketinden dolayı. Eğer bu gölge kısalma anındaysa daha henüz zeval olmamış demektir. Yani güneş tam zirveye çıkmamış demektir. Bu kısalma durup uzamaya başladığı an fe izaval dediğimiz tam zirve. İşte o zamana fe izaval dinir. denir. Bu dünyanın bulunmuş olduğu yani kişinin hangi coğrafyada, hangi meridyende bulunuyorsa ona göre farklı olabilir. Yani gölge eğer sıfır noktasında ise sıfırlanır ama farklı noktalardaysa hiçbir zaman sıfırlanmayacaktır. Dolayısıyla bu gölgenin kısalılığın bittiği ve uzamaya başladığı ana bir çizgi koyacağız. Ondan sonra o nesnenin boyu ne kadarsa, onun iki misil oluncaya kadar gölge uzarsa, artık öğle namazının vakti bitmiş demektir. İmam-ı Ebu Anife'ye göre. Bilmem anlatabildim mi? Ve kâle Yusuf ve Muhammed rahimahumullah taala İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise ki Allah onlara rahmet eylesin. Onlar ise öğle namazının son vaktiyle alakalı iza sâra dillü kullu şey mistehu. Her bir şeyin gölgesi bir misil oluncaya kadar yine feizeval hariç. Yani aynı biraz önceki örneğimizde dik bir şeyi düz olarak diktik, koyduk ve onun gölgesinin kısaldığı, bittiği noktaya işaret koyduk. O nesnenin uzunluğu kaç santim ise o kadarlık bir miktar, zevalin haricinde o kadarlık bir miktar gölge olduğu zaman İmam-ı ve i̇mam Muhammed'e göre öğle namazının vakti bitti. Ebu Hanife Rahimullah'a göre ise henüz bitmedi. O nesnenin uzunluğunun iki misil oluncaya kadar gölge uzamışsa o feyüz zevaldeki miktarın haricinde bu takdirde İmam-ı Azam Ebu Anife'ye göre de Rahimullah öğle namazının vakti bitmiş olacaktır. Tabii e, bu iktilaftan kaçmak şüphesiz en güzelidir. O yüzden burada uygun olan öğle namazını bu son vakte bırakmamak. Yani gölgenin bir misilden sonrasına düşmeden öğle namazını kılmak. İkindi namazını da iki misil olmadan önce kılmamak. Böylece her iki imamın görüşüyle de amel etmiş olunur ve böylece kişi iktilaftan da kaçmış olur. Ee, Tabi bu vakit ne kadardır bunu da tespit edelim. Günümüzde aslı sani, asrı evvel şeklinde ifadeler vardır. Hatta Karadeniz'in bazı köylerinde ben müşahede ettim. Ee, ikindi namazı normal şu anda diyanetin tespit ettiği doğrultuda İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşüne göre okunmakta. Yani öğlen namazının vaktinin çıkış noktası gölge bir misil olduğu zaman okunuyor. Ama bu bölgelerde vatandaş camiye gitmez, bekler. İmamıyla beraber, cemaatiyle beraber. Aslısani dediğimiz iki misil olduğu vakitte herkes camiye gider. Bunun saati bellidir ve orada ikindi namazını cemaatle eda ederler. Bu bazı yerlerde dediğimiz gibi Karadeniz bölgesinde bazı köylerde bunu müşahede etmekteyiz. Peki bu iki vakit arası ne kadar bir zamandır? Yani asr-ı sani ile asr-ı evvelin arası ne kadardır? Ömer Nasuh Efendi bunu e, günümüz Türkiye şartlarına göre de değerlendirerek e, kısa günlerde bu zaman 36 dakika olduğunu ifade etmiş. Orta günlerde bu zamanın 50 dakikaya kadar çıkabildiği, uzun günlerde ise yaz günlerinde ise 74-75 dakikaya kadar uzayabildiğinden bahsediyor aslı sani ile evvel arasındaki fark eee tabii bu günümüzde İmam-ı buyusu ve İmam Muhammed'in görüşüne göre hareket edildiği için buna göre değerlendirilebilir ama eğer kişi e, birey olarak yani kendisi cemaatle kılacaksa bir e, yerde misafirlikte veya işte arkadaşlarıyla beraber cemaat yapacaksa İhtiyas adedinde ikindi namazına aslı saniye teykin etmesi bu ihtilaftan da kaçmış olacağı için elbette güzel olur. En güzeliyle amel etmiş olacaktır. Gelelim ikindi namazının ilk vaktine. Ve evvel vaktil asır. ikindi namazının ilk vakti. İzâ haraca vaktul zuhur alel kavleyin. Gerek Ebu Hanife gerek İmamey'nin görüşleri doğrultusunda. Ki İmam-ı Azam Ebu Anife'ye göre bir misildi. İmam-ı ve i̇mam Rahimullah'a göre ise iki misildi gölgenin boyutu bu görüşe göre öğle vaktinin çıkmasıyla ikindi namazının vakti girmiştir. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki ikindi öğle namazının vaktinin çıkmasındaki ihtilaf ikindi namazının vaktinin girmesine de yansıyor. Dolayısıyla mezhep imamları arasındaki müştehit imamlarımız arasındaki öğle namazının vaktinin çıkmasına dönük olan ihtilafın aynısı ikindi namazının vakti içinde geçerli olacaktır. Bir imama göre ikindi namazının vakti girmiş oluyor. Diğer imama göre ise ikindi namazının vakti girmiş olmuyor. E, yukarıdaki ihtilafın aynı şekilde burada caridir. Ama ve ahiru vaktiha ikindinin son vakti bu nokta ittifakidir. Malem Güneş doğmadan doğmadan biraz önceki e, affen batmadan biraz önceki vakittir. Garibe şems güneşin batması, güneşin batmadan biraz önceki vakit ikindi namazının son vaktidir. E, Tabi ikindi namazının son vaktidir de kişi güneş batmadan ikindi namazının bir rekatına yetişecek olsa, namaz içindeyken güneş batacak olsa, bu adam ikindi namazını eda etmiş olur mu? El cevap eda etmiş olur. Çünkü vakit içinde bir insan namazı idrak etmişse, yakalamışsa o kimse namazı eda olarak kılmıştır. Ee, aynı durum öğle namazı için de geçerlidir. Akşam namazı için de geçerlidir. Yassı namazı için de geçerlidir. Yani e, yassı namazının son vaktinde imsak kesmeye yakın bir rekatını yakalasa ve imsak kestikten sonra geri kalanını kılacak olsa bu kişi de yaslı namazının farzını kılmış, eda etmiş olur. Ancak sabah namazı böyle değildir. Yani güneş doğana kadar olan bir vakittir. Güneş doğmadan önce sabah namazından bir rekat kılan bir kimse. Güneş doğduktan sonra namazı iptal olmuş artık bu kimsenin namazı kazaya kalır. Bunun sebebi... Dediğimiz gibi sabah namazının vaktinin çıkması diğer bir namaz vaktinin girmesiyle aynı değildir. Arada mühmel bir vakit vardır, vakitsizlik vardır diğer bir ifadeyle. O yüzden sabah namazı noktasında Hanefi mezhebinde e, vaktin çıkmasıyla namaz bozulur. Ama diğer namazlarda ise vaktin çıkmasıyla namaz bozulmaz. Yeter ki o namazın bir cüz'ü vakitte o vakit içinde eda edilmiş ise namazın tamamı eda olarak değerlendirilecektir. Yalnız şunu da ifade edelim. Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekat kılmış olsa dahi bu kimsenin kıldığı bu namaz edadır. Ama kerat vaktine bıraktığından dolayı yani bu namaz kişiye kamil olarak farz oldu ama edası ise nakıs olan bir vakit ki e, akşam namazından ee, takribi olarak yarım saat öncesinde kerahat vakti girmiş olur. Güneşin batmasına yakın olan bir vakittir. Ee, kamil olarak farz olan bir ibadeti nakıs bir vakitte eda etmiş olacağından dolayı tahriymen mekruh işlemiştir. Bu bağlamda günahkar kabul edilir ama kıldığı namaz yine edadır. Dolayısıyla kişilerin namazını bu vakte kadar bırakmaları doğru değildir. Gelelim akşam namazına. Ve evvel vaktil magrib. Akşam namazının ilk vakti İzâ gâribet eş Güneş battığı zaman başlar. Yani görüldüğü gibi ikindi namazının son vakti, akşam namazının ilk vakti. Arada mühmel bir vakit yok. Öğle namazının son vakti, ikindi namazının ilk vakti, arada mühmel bir vakit. Tercih edilen görüşe göre yok. Şu kadar var ki, öğle namazının vaktinin son vaktiyle alakalı imamlar arasındaki farklı görüş, ikindinin de giriş vaktine daha yansımıştır. Orada da farklı görüş olmuştur. Akşam namazının ilk vakti güneş battığındadır ama ve ahiru vaktiha akşam namazının son vakti ise malem yagib eşşafak Şafak kaybolmadan biraz öncesindeki vakittir. Bu ittifakidir bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahimahumullah arasında görüş ayrılığı yoktur. Evet şafak kaybolduğu zaman akşam namazının vakti çıkar. Şu kadar var ki bu imamlar arasında şafağın tanımına dair ihtilaf vardır. Şafak nedir? Ebu Anife'ye göre ve bu şafak el beyazüllezi yura fil ufuk ba'del humre. Güneş battı, güneş battıktan sonra ufukta bir kızarıklılık görürüz. O kızarıklılık belli bir zaman sonra yerini beyaza bırakır. İşte o beyazın zuhur ettiği vakit şafak vakti i̇mam Azam, Ebu Hanife'ye göre. Ee, İnde bir Hanifete ve kal Yusuf ve Muhammed. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise rahimahumullah. huva elhumre, şafak o kızarıklılığın bizatihi kendisidir. Dolayısıyla Ebu Hanife ile İmameyn arasında, Allah onlara rahmet eylesin, akşam namazının son vaktine dair görüş ayrılığı var. Ama bu görüş ayrılığı şafağın tanımından kaynaklanan bir görüş ayrılığıdır. Çünkü her iki imama göre de hatta her üç imama göre de akşam namazının son vakti şafak yok olması yani şafaktan biraz önceki vakittir ee, ama şafak vakti ise e, Ebu Anife'ye göre o kızıllıktan sonra gözüken beyazlıktır. İmam-ı Ebu ve i̇mam Muhammed'e göre ise o kızıllığın bizatihi kendisidir. Peki arada ne kadar bir fark vardır? Deniyor ki arada üç derecelik bir fark vardır. Yani Ebu Anife Rahimullah'a göre akşam namazının vakti biraz daha tehir edecektir. İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre ise biraz daha öndedir. Peki ne kadardır bu zaman dilimi? 3 derecelik bir farktan bahsediliyor. Her bir derece içinde takrib olarak 4 dakikalık bir zamandan bahsediliyor. Dolayısıyla olarak da 16 dakika gibi bir zaman vardır. İmam-ı Azam ile İmameyn arasında bu noktada yani akşam namazının son vakti noktasında 16 dakikalık bir fark. 16 dakika önce İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre 16 dakika sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Tabi bu noktada da ihtilaftan kaçmak en güzelidir. Ee, akşam namazını e, bu vakte bırakmamak, yani humre dediğimiz o kızarıklılık kaybolmadan önce e, bu namazı kılmak şüphesiz ihtiyatla amel etmektir. Peki yassın namazının ilk vakti ne zamandır? Ve evvel vaktinin aşağı yassın namazının ilk vakti izâ gâbe şafak, şafak kaybolduğu zaman. Tabi o şafak hangi şafak? Yukarıda bahsettiğimiz ihtilafla beraber. Yani kızarıklılığın kaybolması veya kızarıklıktan sonra beyazın zuhur edip o beyazın da kaybolması İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Ee, dolayısıyla akşam namazının son vaktindeki ihtilaf yaslı namazının ilk vaktine de yansımış olacaktır. Ve ahiru vaktiha yaslının son vakti ise malem yatlu el fecrü sani diye tabir ettiğimiz sabah namazının ilk vaktiydi. Yani imsak vaktiydi. O doğmadan önceki vakittir. Dolayısıyla yatsı namazının son vakti, sabah namazının ilk vakti. Bu noktada herhangi bir ihtilaf yok, görüş farklılığı yok. Sabah namazının son vakti noktasında da görüş farklılığı yok. Öğle namazının ilk vaktinde de görüş farklılığı yok. Ancak öğle namazının son vakti, ikindi namazının ilk vakti imamlar arasında farklı algılanmış. Akşam namazının ilk vakti ittifaki, yani ikindi namazının son vakti ile akşam namazının ilk vakti bu konuda da ittifak vardır ama akşam namazının son vakti, yatsı namazının ilk vakti ise imamlar arasında farklı görüş vardır. Yatsı namazının son vakti ile sabah namazının ilk vakti ise bu konuda da yine ittifak vardır. Ve evvel vaktil vitir. Peki vitir namazının ilk vakti nedir? 5 vakit namaz var ama artı bir de vitir namazı var ki Hanefi mezhebine göre vitir namazı da vacip olan bir namazdır. Bunun vakti de Ba'del-İşâ, Yassı'dan sonraki vakittir. Tabi Yassı'dan sonraki vakittir. Bu aslında İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimuhumullah'a göre olan bir görüştür. Ebu Hanife Rahimullah'a göre ise Yassı'nın bizzati vaktidir. Ee, ancak aradaki bu ihtilafın semeresi nerede zuhur eder? Şöyle ki, İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre kişi yassın namazını kılmadıkça vitin namazını kılamaz. Çünkü vitin namazının vakti yassın namazının vakti değil yassın namazı kılındıktan sonraki vakittir. Dolayısıyla bu kişiden kişiye fark edecektir. Siz eğer yassın namazını kılmışsanız vitin namazı sizin hakkınızda vakti girmiştir. Eğer ben daha henüz yassın namazını daha kılmamışsam benim hakkımda vitin namazının vakti girmemiştir. Bu İmam-ı ve i̇mam Muhammed'e göre böyledir. Ebu Hanife'ye göre ise vitin namazının vakti yassının vaktinin girmesiyle giriyor. Ama tertibe riayet etmek vacip olduğu için kişi yassı namazını kılmadan vitin namazını Ebu Hanife Rahimullah'a göre kılamaz. Dolayısıyla üç imama göre İmam-ı ve i̇mam Muhammed ve Ebu Hanife, Allah hepsine rahmet eylesin, hepsine göre kişi ihtiyari olarak, keyfi olarak, yassı namazını kılmadan vitrin namazını kılması sahih değildir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sahih değildir. Çünkü vitrin vakti girmemiştir. Ebu Anife'ye Rahimullah'a göre sahih değildir. Çünkü tertibe riayet etmesi vaciptir. Tertibe riayet etmesi gereklidir. Bu ihtilaf aslında vitrin namazının sıfatında kaynaklanan görüş farklılığından neşret eden bir ihtilafdır. Çünkü Ebu Anife Rahimullah'a göre vitir namazı vaciptir. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise vitir namazı vacip değil sünnettir. Tabi sünnettir derken e, bu maalesef bazen yanlış algılanabiliyor, yanlış düşünülebiliyor. E, özellikle kurban bayramında Müslümanların kurban kesmesi imkanı olanlar için işte yine Hanefi mezhebine göre Ebu Anife'ye göre vaciptir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre sünnettir. İlmihal kitaplarımızda bu şekilde geçiyor. Ancak buradaki sünnet terkine izin verilmeyen sünnet şeklinde beyan edilmektedir. Es- sünnet la yurah kasbi terkih. Terkine izin verilmeyen bir sünnettir. Dolayısıyla yani bu namaz sünnettir diyerek kişinin Normal bir nafile namaz statüsünde bunu değerlendirmesi doğru değildir. Her kılınmalıdır ki zaten Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Dolayısıyla vitir namazı vaciptir. Kışı kılamaması durumunda kaza ile de mükelleftir. Ve tertip meselesinde de buna da riayet etmesi vaciptir, gereklidir. Peki e, İmam-ı Azam Rahimullah ile İmameyn arasında Allah hepsine rahmet eylesin. Bu görüş farkının semeresi nerede ortaya çıkar? Şöyle bir örneklendirebiliriz. Kişi diyelim ki yassı namazını bir imam efendiye uydu kıldı. Namazı kıldıktan sonra vitir namazını kıldı. Ve daha sonradan öğrendi ki meğersem imam efendinin abdesti bozukmuş, bozulmuş. Yani yassı namazı sahih değil. Bu durumda bu kimse yassı namazını şüphesiz iade edecektir. Peki vitin namazını bir daha iade etmesine gerek var mıdır? İşte bu noktada bu ihtilaf zuhur ediyor. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre bu insan vitin namazını da iade etmelidir. Niye? Çünkü vitin namazının vakti girmeden kılmış kabul de o yüzden. Çünkü onun vakti ne zamandı? Yassıyı kıldıktan sonraki vakitti. Oysa bu insan yassı namazını kılmış mıdır? kılmamış kabul edilecektir. O zaman vitir namazını vakit girmeden kılmış kabul edileceği için bu adam hem yassıyı iade edecek hem de vitir namazını iade edecektir. Ama Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu insan yassı namazını şüphesiz iade edecektir. Peki vitir namazını? Vitir namazını iade etmeyecek. Çünkü vitrin vakti yassı vaktidir. Dolayısıyla vitrin namazını vaktinde kılmıştır. Tertip, Tertibe ise riayet etmesi vaciptir ama ihtiyari bir durumda. Burada ise yatsı namazının kıldığında o namazı sahi olarak kıldı. Yani imamının abdestinin bozulmuş olduğunu bilmediğinden bu şekilde kıldığı için bu noktada tertibe riayet etmesi de vacip olmayacak. O zaman yatsı namazını İade etse de vitir namazını bir daha iade etmesine gerek kalmayacaktır. İşte bu da vitir namazının vaktinin, yassı namazının vakti mi, yassı namazından sonraki vakit mi şeklindeki imamlar arasındaki görüş farklılığının bir nevi zuhur etmiş olduğu, semeresinin zuhur etmiş olduğu bir yerdir. Ve ahiru vaktiha vitir namazının son vakti ise ma'lem yatlu el fecir, fecir yani sabah namazının vakti Girmeden önceki bir vakit ki bu da diğer bir ifadeyle yassı namazının son vaktidir. Evet buraya kadar olan bölüme baktığımız zaman beş vakit namazın giriş ve çıkış vakitlerini görmüş olduk. Ne zaman giriyor ne zaman çıkıyor ve bu noktada mezhep imamlarımızdan İmam-ı Azam ve İmameyn'in Allah hepsine rahmet eylesin görüş farklılıklarını görmüş olduk. Ee, tabii bu görüş farklılıkları neden kaynaklanıyor? Bunlar daha geniş e, kaynaklarda e, yer edinmiş, oralarda anlatılmaktadır, deliller incelenmiştir. Ancak okuduğumuz kitabın hacmi buna müsait olmadığı için, dersimiz de buna müsait olmadığı için, çünkü netice itibariyle bu dersimizi dinleyenlerin hepsi ilim talebeleri değil, normal halktan vatandaştan kişilerde dinlemekte olduğu için fazla kafayı karıştırmaya da gerek yok. Aslında bu gibi ihtilaflara girmek dahi bazen kişilerin kafasının karışmasına sebebiyet verebiliyor. Ama maalesef önümüzdeki metinde bu bahsedilmiş olduğu için bunlara temas etmeden de geçmemiz doğru olmaz. Bunları bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdilik nasip olursa müstahap olan vakitler. Yani beş vakit namaz içinde bu vakitlerde hangi vakitte namazı kılmak müstahaptır, hangi vakitten sonraya bırakmak müstahabı terk olarak kabul edilir. Bunlardan nasip olursa bahsedilecektir. Evkatil müstahabbe. Burayı da inşallah okuyalım. Ezan bahsine geldik mi bırakacağız. Ve bu el-isfaru bil-fecir. Sabah namazında, sabah namazını aydınlık vakte kadar tehir etmek ve aydınlık vakitte bu sabah namazını kılmak müstahaptır. Ee, tabii bu aydınlık vakit diyoruz bu ne zamandır yani müstahap olan vakit ne zamandır? Deniyor ki kişi güneşin doğmasına öyle bir vakit kalana kadar namazı tehir edecek ki sabah namazını 40 veya 60 ayet okuyarak kılacak Zammül olarak 40 veya 60 ayet okuyacak. Ve bu namazı kıldıktan sonra faraza abdestinin bozuk olduğundan dolayı namazın sahihi olmadığını anlayacak olsa bir daha aynı vecihle bu namazı iade edecek kadar bir zaman kalacak. İşte bu kadarlık bir zamana tehir etmek sabah namazının müstahaplarındandır Tabi bu Hanefi mezhebine göre yani son vaktinde kılınmasıdır. Günümüzde bu saatle alakalı olan sıkıntıdan dolayı özellikle şu anda bulunduğumuz günlerde e, sabah namazı maalesef bu son vakitte kılınmamaktadır. E, Diyanet'in bu noktada yapmış olduğu açıklamadan dolayı e, ki e, işçilerin işe gitmesinde sıkıntı oluyor. E, servislerde sıkıntı oluyor. E, bundan dolayı ilk vaktinde yani ezan okunduğu zaman vakit kaybetmeden sabah namazı kılınmaktadır. Ancak bazı camilerdeki o camilere kişiler bilmektedir. Yani işi olan zaten sabah namazında oraya gitmeyecektir. E, buralarda ise bildiğimiz klasik anlamda müstahap vakte bırakılmaktadır. Son vakte kadar, yani güneşin doğmasına e, takribi olarak 15 dakika kalıncaya kadar tekrar edilip ve o zaman için sabah namazının farzı durulmaktadır. E, bu da müstahap olan bir vakit. Tabi bu söylediğimiz aslında erkekler hakkındadır. Kadınlar için böyle bir şey yoktur. Kadınlar için müstahap olan alacak karanlıktır. Çünkü e, setre daha uygundur ki zaten kadınların evde kılmaları daha faziletlidir. O yüzden sabah namazında e, kadınların bu vakte beklemesine gerek yoktur. İmsak keser kesmez yani sabah namazının vakti girer girmez e, bir bayanın evinde sabah namazını o vakitte kılması müstahap olandır. Faziletli olandır, e, uygun olandır da diyebiliriz. E, ama erkekler gerek cemaatle olsun, gerek münferit olsun son vakte kadar bırakması müstahaptır. Sabah namazının dışındaki namazlarda peki kadınlar için müstahap olan nedir? Burada da şöyle bir kural verilmiştir. E, erkekler cemaatten çıkıncaya kadar beklerler. E, cemaat dağıldığı zaman kadınların evlerinde namazı kılmasında müstahap olan vakit girmiştir. Peki aynı işlemi sabah namazı için düşünemiyoruz. Çünkü sabah namazında erkeklerin cemaatten dağılması demek... Güneşin doğması demektir. Yani sabah namazının vaktinin kaçması demektir. E, kişinin bu zamana kadar bırakması namazın kazaya kalmasına sebebiyet verir. Artı sabah namazında kadınlar için aralacak karanlığının galip olduğu bir dalimde kılmasında fazilet setre daha uygun olduğu için sabah namazı isnah edilmiş. Ama bunun haricindeki vakitlerde ise cemaat dağıldıktan sonra kılmasının müstahap olduğu ifade edilmiştir. Bu sabah namazındaki müstahaplık vakti. Tabi burada şunu da ifade edelim. Bu Hanefi mezhebine göre böyledir. Şafii mezhebine göre ise gerek erkek olsun gerek kadın olsun sabah namazını ilk vaktinde kılmak müstahap olan bir vakittir. E, hacca veya ümreye gidenler orada görürler bilirler. E, i̇msak keser kesmez ezan okunur ve ezan okunduktan sonra sünnetler kılınır ve arkadan fazla bir zaman kaybı olmadan ilk vaktinde sabah namazı kılınır. Ki bu dediğimiz gibi Hanefi mezhebindeki dışındaki diğer mezheplerde faziletli olan vakit bu vakittir. Ee, Tabi Hanefi mezhebine göre e, Müzdelife'de vakfe yapmak için hacılar için orada da ilk vaktinde kılınması yine müstahaptır. Yani normal zamanlara aykırı olarak e, hacılar Arafat'tan Arife günü gecenin Müzdelife'ye geldiklerinde müzdelife de imsak keser kesmez yani sabah namazının vakti girer girmez sabah namazını kılarlar ve güneş doğuncaya kadar da vakfe yaparlar vakfe zamanı uzasın diye vakfeyi rahat bir şekilde yapabilmek için orada sabah namazını ilk vaktinde kılmak Hanefi mezhebine göre de müstahap olmuştur <gülüyor> Öğle namazına gelecek olursak öğle namazıyla alakalı yaz ve kış ayırımı vardır yazın soğutmak ki bu soğutmaktan kast edilen e, deniyor ki gölgede yürüyecek bir duruma gelebilmek. Yani güneş e, hararetini tamamıyla dindirmiş veyahut da o çok çetin hararet e, nihayete ermiş. Güneş biraz daha etmiş. Bu şekilde e, bir duruma ulaşıncaya kadar öğle namazını tehdit etmek müstahaptır ister münferit olsun ister cemaat halinde olsun ister sıcak bir bölge olsun ister başka bir bölge olsun diyor. Ama ve takliye muhafi şita kışın ilk veya sonbaharlarda ise öğle namazını ilk vaktinde kılmak müstahap olan bir vakittir. Bu noktada Enes bin Malik radıyallahu teala'ndan rivayet edilen bir hadis-i şeritte Buhari rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok sıcak günlerde öğle namazını tehir eder havanın biraz daha serinlemesini bekler, e, soğuk günlerde ise sabah e, öğle namazını ilk vaktinde kılardı. Bundan dolayı da e, hanefi fukası e, öğle namazını müstahap ve e, müstahap vakitlerinde yani yaz ve kış şeklinde ayrıma gitmişlerdir. Peki ve teyhirul asır mâlem tetegayyer eşyems yine müstahap olması bile ikindi namazını da tehir etmek müstahaptır. Ama ikindi namazının tehkiri de ne zamana kadardır? Ee, güneş çıplak gözle bakacağımız hale gelmeden önceye kadardır. Ki bu kerat vaktidir. Bu zamandan öncesine kadar ikindi namazını tehir etmekte müstahaptır. Bunun sebebi niye? Çünkü kişi ikindi namazının farzını kıldıktan sonra artık nafile namaz kılamaz. Nafile namaz kılamayacağı için e, nafile namaz kılabilme imkanı daha fazla olsun diye ikindi vaktini bu zamana kadar tekir etsin. Bu arada nafile namaz kılabilecek bir olanak kendisine sağlamış olsun. Bundan dolayı deniyor ki ikindi namazını kerahat vaktine düşmemek kaydıyla, kerat vaktine düşmek tahrim emmekurttur. Bu vakte düşmemek kaydıyla e, çıplak gözde güneşe bakabileceğimiz durumunun öncesine kadar, yani gözü kamaştıracak bir durum devam edinceye kadar, son radde kadar bekleyip o vakitte ikinin namazını kılmak da e, Ve وَتَعَجُلُ الْمَعْرِبِ Akşam namazını acele etmek, akşam namazın ilk vaktinde kılmak. Hatta o kadar ki ezan ile kamet arası üç ayet miktarı kadar ayrılabilir. Ondan daha fazla değil veya hafif bir celse, hafif bir oturuş e, bu şekilde ayrılabilir. Bundan daha fazla ayırmamak, e, akşam namazını bu şekilde ilk vaktinde kılmak müstahaptır. وَتَيْخِرُ الْإِشَىٰ yassın namazını da geciktirmek müstahaptır. ila مَا قَبْلَ ثُلُثُ leil, <الليل> Gecenin ilk üçte birinden öncesine kadar olan vakit. E, hatta namazı ile alakalı şöyle bir e, tasnife gidiliyor. E, yassın namazının vakti girdikten sonra e, gecenin ilk üçte birinin öncesinde kılmak müstahap, gecenin yarısına kadar kılmak mubah, yarısından sonraya bırakmak mazeretsiz olursa mekruhtur. Ee, ve yüstehap fil vitir, vitin namazına gelelim. Vitir namazında müstehap olan vakit nedir? Ee, bu konuda kişinin konumuna göre farklılık vardır. Bu kişiye gece namazına kalkmaya ünsiyeti vardır. Yani teheccüd namazı bu kişi için kaçırılmayan bir namazdır. Veyahut da gece kalkma adeti yoktur. Veyahut da kaçırma ihtimali vardır. O yüzden diyor ki bu yüstehap fil vitir. Vitir namazında müstahaptır limen yetlefus salatel gece namazına ülfeti olan, gece kalkmaya güvenen kişi için müstahaptır enyü akral vitir ile akhir leil vitir namazını gecenin sonuna bırakması, yani tehcüt vaktine bırakması ve tehcüt namazını kıldıktan sonra son namazın vitir namazı olması. Ama veinlemiyastık eğer bu kimse kendine güvenemiyorsa bir intiba uyanma noktasında güvenemiyorsa uyanamam diyorsa o zaman vitir namazı vaciptir, vacibi terk etmiş olacağı için evtere kablen nem uyumadan önce uykuya dalmadan önce vitir namazını kılacaktır. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif vardır ki Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Ee, gece kalkmaya güvenen kimse vitir namazını geceye bıraksın ama güvenmeyen bir kimse ise bu kimse yatmadan önce vitir namazını illaki kılsın. Bu noktada büyüklerimize de baktığımızda gece namazına adet edinmiş olan kişiler dahi bir alışkanlık olmasın çünkü insanlar ya ben de böyle yapayım diyecek ama gece namazı çoğu insanın kalkmadığı bir namazdır, kalkamadığı bir namazdır. Veyahut da bu noktada bir ülfiyet oluşmamıştır. Vitim namazlarının zay olma tehlikesinden dolayı yastı namazı genelde camilerde kılındığı zaman namazını namazında kılmadan çıkmamaktayız. Ama kişi birey olarak, fert olarak kendisine bu noktada güveniyorsa böyle bir insanın vitim namazını geceye bırakması elbette müstahap olan Bâbul ezan diyelim e, burada vakitleri bitirmiş olduk. Tabi ezan, ezandan sonra cemaat, cemaatte imamet için imamlığa layık olan kişiler kimlerdir ve saf düzeni ve saf düzeninde en önemli bir problem kadınla erkeğin yan yana durmasında erkeğin namazının bozulması, bir kadın kaç kişisinin namazını bozar ve bu noktada meseleler inşallah geldikçe temas edeceğiz. Allahu Teala azzetleri e, okuduklarımızı hakkıyla anlamayı, anladıklarımızı da hakkıyla yaşamayı cümlemize nasip etsin. İslam alemine birlik, beraberlik versin. Tabii aklıma geldi. Bakın e, burada namaz vakitlerinden bahsedilirken burada hiç hesaptan bahsedilmiyor. Direktmen güneşin hareketleri ve güneşin hareketlerini ise gölgeden anlamak ve gölgelerin boyutlarına göre vakitlerin girmesi ve çıkması deniyor. Ama böyle olduğu halde İslam aleminde herkes namaz babında hesaba itibar edileceğinde ittifak etmiş ve bu noktada kimseden farklı bir söz çıkmamaktadır. Yani kimse işte günümüze saate itibar edilmez, herkes göz ile veyahut da gölge hesabıyla bunu bilmelidir, bakmalıdır şeklinde bir söylem duymamaktayız. Ama maalesef bayramlarımız olsun Ramazanı şerif ayına girmemiz Kurban Bayramı bugün meselelerde İslam aleminde bir birlik yok Tabii bunun birçok etkeni var ruyet meselesi e, ruyet varken hesabı itibar edilir mi edilmez mi fukaha'nın bu konudaki tartışması diğer bir taraftan siyasi problemler ama aslında aynı mesele yani hesabı itibar edilip edilmeme meselesi namaz vakitleri içinde var ama hesap artık günümüzdeki hesap Yüzde yüzlülüğü ifade ettiği için namaz konusunda bu konu hiç dillendirilmemektir. Güneşin hareketleri ve ayın hareketleri noktasındaki hesapta kitaplarımızda tartışılan hesaba itibar edilir mi edilmez mi dönemindeki hesaptan farklı olduğunu bilmemiz gerekir. Ve şu anda ayın nerede, ne zaman ve hangi tarihte gözükeceği hesabıyla yüzde yüz olarak nokta atışıyla ifade edilmektedir. Dolayısıyla buna riayet ederek evet... Rüyet esasını da alabiliriz ama İslam aleminde bir birlik olarak o tarihte gözlemlenir ama o hesaptan da yardım alarak bu yapılabilir. Ve böylece İslam aliminde bir birlik olabilir. Ehli küfrün ekmeğine yağ sürmüş de olmayız. Rabbim cümlemize bu birliği nasip elesin, bu ruhu nasip elesin, ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin illahi teala'l-fatiha.